E, günaydın Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programındayız e, Ben Ahmet Balat Coşkun Ve Barış Demirel Bu programı başlatmış oluyoruz Bugün e, Bilinç dışı istisna ve politika Konusunda Akademisyen aynı zamanda gazeteci Abdurrahman Aydın ile birlikteyiz e, Kendisi e, Yeni Özgür Politikada yazıyor Aynı zamanda da Ayrıntı Dergi Yayın Kurulu üyesi. Ee, öncelikle ona da merhaba diyorum. Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu teklifimi kabul ettiğin için. Çünkü Abdurrahman e, Aydın ta Adıyaman'dan bizi kırmadı geldi. E, iki gündür burada. Hem onu da tanış olmaktan dolayı e, çok memnun oldum. Kendisi de bana verdiği cevaplarla o da memnun görünüyor. Abdurrahman aslında Gümüşlük Akademisi seminerleri için biz geçen yıl davet etmiştik. Ama ülkede çok sayıda bomba patlayınca biz sürdüremedik onu. Çünkü güvenlik problemimiz vardı. O zaman Abdurrahman bir akademisyendi. Şu an kan hükmünde kararname ile... ...Barış Belirsi'ne imza attığı için... görevinden uzaklaştırıldı. 1979 Adıyaman... ...doğumlu Aduraman... Ee, ...lisansını... ...Hacettepe'de... ...aslında onları sen anlatsan ya... ...sen lisansını, yüksek lisansını... ...nerede yaptın... ...tezini ben bahsetmek isterim ben... Yani doktora tezini ama... ...biraz kendinden... ...bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle ben çok teşekkür ederim... yani. ...çağırma nezaketinde bulundunuz. Rica ederim. Benim e, lisansım Hacettepe Üniversitesi'nden, e, ...biraz böyle Bilge Karasu'nun izlerini takip ederek... E, ...gittiğim Hacettepe Felsefe bölümünden mezun oldum. E, yüksek lisansım Ankara Siyasal'dan... E, hı hı. ...tez danışmanım e, Ayhan Yalçınkaya... ...o zaman doçantta şimdi profesör olduğunun... ...Antik Yunan'da... Erden ve siyaset üzerine bir yüksek tezi yazdım. Hı -hı. Ee, doktoram Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden ee, ve işte Felsefenin Noel babası demek istediğim e, Hı -hı. Dil Felsefecisi Taylan hocamla çalıştık orada. Da. Ee, ...ve işte doktora tezimde... ...dil bilimde ve psikanalizde... ...dil varlığının eklemlenmesi üzerineydi. Hı hı. Ee, Onu şimdi anladığım kadarıyla... ...şey yaptın değil mi? Ee, bu bir... ...bibliyotek yayın evinden çıkacak... ...ve bu doktora tezin... ...bir kitap haline gelecek. Doğru evet, mu? Evet. Ee, adını... Bilinç dışı, dil ve arzu olarak hatırlıyorum. Evet, kitabın adı öyle oldu. Hı hı. Alt başlığa da doktora tezinin adını koyduk. Hı hı. Onu, ee, o, o ne? Sanıyorum o yayıncının bir pazarlama stratejisi. Öyle mi? <gülüyor> Bilinç dışı, dil ve arzu olunca daha şey daha ilgi çekici bir ad olur diye düşünüyorum. Hmm. Ama öyle ya. Öyle bizim <gülüyor> Kur'an kitaplarımız maalesef şey oluyor. Hatta diğer edebiyat kitapları da böyle hmm, sıkı edebiyat kitaplarının şey bir talihi var. Ülkede okur sayısı... Bir kötü bir ilişkisi var Yani az satıyor az okunuyor maalesef Ne yazık ki ee, Bugün bizim programdan biraz bahsedeyim Anlatıdaki hakikat programının yapısı gereği Biz konuklarımıza üç tane müzik parçası seçme hakkı veriyoruz Aynı zamanda bu bizim onlara verebildiğimiz tek telif Bu zahmetleri karşılığında Bugün üç tane parçamız olacak ee, Bunları yeri geldiğinde zaten sizinle paylaşacağız seyir, Dinleyicilerimizle e, Abdurrahman bugün e, konuya si, konumuzun bilinç dışı istisna politika hakkında konuşacağı, konuşacak olduğumuz için... ...istisna kavramı üzerinden girelim diye düşünüyorum. Sen bize bunu anlat ve buradan ilerlemeye başlayalım. Yani, tabii. Şimdi e, istisna e, kuramı diyelim ya da kavramı e, bir siyaset... E, ...teorisi, paradigması olarak... ...karşımıza Giorgio Agamman çıktı aslında... ...büyük oranda. Hı hı. E, o da işte... ...Michel Foucault'un... E, ...biyopolitik kuramının... E, ...bir takım tıkanıklıklar yaşadığı... ...noktalarda bu tıkanıklıkları açmak üzere... ...siyasal teolojiye başvurarak... ...ilerletiyordu bunu. İşte bunun... E, ...temel metni de e, ...işte homosaker... ...ya da kutsal insan e, üçlemesi... ...gerçi bir dördüncü metin daha... ...ekleyecekmiş ona. Ya da eklediyse... bilmiyorum şimdi. Ee, ...üzerinden götürdüğü bir şeydi ee, ve çok e, kritik bir tartışmanın ortasından söz alıyordu. O kritik tartışmada Hı -hı. E, Walter Benjamin ile karşımit e, arasındaki e, örtük tartışma... Hı -hı. Yani ...hiçbir zaman açıktan tartışmamışlar çünkü birbirlerine referans vererek... E, ...o örtük tartışmanın e, başlatıcı metni e, diyebileceğimiz metinde... ...işte Carl e, 1920'lerin 1920'lerin başlarında yayınlanan... E, Siyasal teoloji üzerine e, Dört metin e, başlıklı bir e, kitabı oluyor. Hı hı. E, yani modern siyaset kuramının e, karşı karşıya kaldığı bir problem vardı çünkü hani her şeyden önce geleneksel e, iktidar biçimlerinden koptuktan sonra biz hani modern iktidar biçimlerine geçiş yaşadıktan sonra. ...klasik siyaset teorisinin, klasik diyebileceğim siyaset felsefesinin önünde... ...Egeman artık kime denir gibi bir soru belirmişti. Hmm. Ee, İstisna on, on, onunla mı daha karşılıklılık ilişkisinde e, kavramlaştı yoksa? E, tabii ama e, yani şöyle bir e, karşılıklılıkla... şimit e, bu soruyu e, Egeman... Ee, Türkçe'ye olağanüstü hal diye çevrildi o metin ee, Hı -hı. Egeman olağanüstü hale karar verendir ee, Biçiminde yanıtlıyordu Hı -hı. Ee, Böylelikle istisna aslında Egeman istisna olarak e, Hı -hı. Konumlanan bir şey oluyordu Fakat olağanüstü hal diye Tercüme etmenin çok doğru olduğu Kanaatinde değilim ben hani istisna e, eski, Daha da Daha şey yapıyor çünkü e, Bir belirli bir yasal alanın dışında Durabilme yetisi anlamına geliyor aslında Hani yasa eğer bir e, hukuk kümesi kuruyorsa e, birisi bu kümenin dışında yani o yasanın e, kurucu öyesi ama e, yasanın bağlamadığı bir figür olarak e, egemeni kavramsallaştırıyor. Hmm. E, konunun siyasal teolojik boyutu da şimitin e, skolastik düşünceyle e, modern siyasetin düşüncesi arasında kurduğu e, bir bir kaynaklanıyor aslında. Yani şimit Şöyle bir daleyle yola çıkıyor. Bugün sahip olduğumuz bütün modern siyaset ve ahlak kavramları hmm. sekülerleşmiş Hristiyanlık kavramlarıdır kabulüyle yola çıkıyordu. Ee, tabii, sikoastik felsefeyle kurduğu analogi de şöyle bir de aslında. Hani bir dönem biliyorsunuz felsefe tarihinde özellikle de bu dinselliğin daha baskın olduğu bir felsefe yapma etkinliği içerisinde. ...şöyle bir soru soruluyordu... ...tamam e, Tanrı bu dünyayı yarattı... ...kozmosu yarattı, evreni yarattı... E, ...ona yasalarını verdi... ...işte ilk dokunuşla ona hareketini verdi... Hı -hı. E, ...fakat Tanrı kendisinin... E, ...evrene koymuş olduğu bu yasaları... ...askıya alma gücüne sahip midir, değil midir? Hı -hı. E, ve skolastik düşünce... bunu evet diye yanıtlıyordu... ...adına da mucize diyorduk... ...şimdi tam buradan söz alarak... E, ...istisnaya karar veren egemenin kendisinin... ...tam da bu karar anının... ...istisnanın kendisinin... E, ...Skolastik düşüncesinin mucizesine tekabül ettiğini söyleyeceğim. Peki söyleyecek. sana, e, benim, bana çağrıştırdığı istisna kavramının... ...yani ortalama e, toplum içerisinde dolaşımını önce bir çağrıştırdı. İşte istisnalar kaydeyi bozmaz. Şimdi sen Egemen'in aslında... E, ...olağanüstü durumun kendisine eşdeğer olabilecek bir istisna deyince... ...çağrışımlar kafamda öyle iyi bir şeyden çok kötü bir şeye <gülüyor> evrildi. Yani istisnalar kaydeyi bozmaz. Ben şöyle biliyorum. ama bu, bu fazladan çalışkan. Bu dolayısıyla kaydeyi bozmaz. Biz ortalamaya bakalım. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Ama şimdi bir istisna daha söyledim ki... ...sanki böyle kafamızdaki o istisnanın... ...sanki benim gibi de düşünen dinleyicilerimiz vardır. Hani istisna deyince iyi bir şey çağrıştırıyordu. Ama şimdi istisna senin anlattığın böyle bir... Iı, çok iyi çağrışımlar olmayan bir şey gibi. Bana istisna mesela hukuktaki karşılığını. Ee, şimdi yani önce şeyi söylemem gerekiyor tabii. Hani istisna tamam. dediğimiz zaman e, gündelik dildeki kullanımlımızla e, öyle ya da böyle biz aslında normalin dışına taşan bir şeyden söz ediyoruz. Evet. Yani ekstra çalışkan örneğin Hı -hı. ya da ekstra tembel. Hani. Hı -hı. hani. Hı -hı. E, yani aslında evet işte müstesna bir kişi, müstesna bir kişilik ya da müstesna bir çalışkanlığı var falan gibi tabirlerimizde e, olumlu değer içeriği e, daha güçlü bir Hala kavram. var değil hmm. mi? Müstesna ee, mesela evet. olumlu şey hmm. yapıyor gibi. İstisna evet. öyle değil ama sanki. Evet. Ama e, yani doğrusu e, aşırı tembal e, bir e, arkadaşımız hakkında da mesela onun durumunu tarif ederken müstesna sözcüğünü kullanıyoruz. Yani hmm. gündelik dildeki kullanımı da. ...bana kalırsa hani büsbütün olumlu değer... ...içeriyor değil e, ama tabii ki... ...daha çok olumlu değerle kullanıyoruz bunu... Hı hı. E, ...hukuki siyasal alanda ise... E, ...istisna deyince... ...bizim aklımıza şey geliyor... ...yani e, belirli bir hukuk düzeninin... E, e, e, e, ...anayasal rejimin dolayısıyla... Hı hı. E, ...gene anayasanın... ...selahiyeti adını... E, ...onun... E, ...baki kalabilmesi adına... ...geçici bir süre askıya alınması... ...diye tarif ettiğimiz... Yani hukukun olmasından. dışına... E, ...hukusuzlaştırılmış mı, hukukun dışına itilmiş mi... E, Egemen yani, tarafından? E, kuramsal olarak şöyle aslında... ...bunun hmm. e, çeşitli örnekleri var... Hmm. ...mesela işte... E, ...Amerika'da... E, ...köleliğin kaldırılması vesaire... Hmm. ...gibi çalışmalar sürerken... ...dönemin Amerikan başkanı... E, ...istisna hali ilan ediyor... Yani e, hukuk düzeninin, olağan hukuk düzeninin geçici bir süre askıya alınması bağlamında. İngilizce'de karşılığı var mı? State of exception. Aa, tam böyle istisna. İstisna hali. Ha, i̇stisna hali. Hmm. Yani sıkı yönetimden e, ya da işte hmm. Türkiye'deki biçimiyle olağanüstalden kuramsal olarak da böyle e, ayırt edilmesi gereken bir şey. Peki ee, bir şey söyleyeyim. Siz aynı zamanda sosyologsunuz. Bir örnek düşünsek, hani bir istisna örneği bulsak. Mesela bir kimlik Karşılığı var mı? Ya da ne bileyim bir sosyolojik, sınıfsal karşılık bu, var mı? Sen... <gülüyor> bu, bu değişebilir bir şey. Yani bir şeyi unutmamak gerekiyor. Ee, hukuksal düzenin geçici bir süre askıya alınması... E, ...bu belirli bir bölgeyi de kapsayabilir. Belirli bir bölge zamanı da kapsayabilir. Coğrafya şeyi de var, Tabii. korelasyonları hı. da var. Hı hı. Ee, fakat e, hani... E, Olağan hukuk düzeninin askıya alınması çok kabaca şöyle bir şey mesela işte normalde işte diyelim ki gözaltı süresi 24 saattir 24 saat içerisinde savcıyla görüştürülmesi gerekir bir insanın hukuksal haklarıdır bunlar onun. Hı -hı. Ee, tutuklanacaksa yer mahkemeye sevk edilmesi gerekir falan filan gibi yani tutuklu olmak bakımından bile e, bir takım sınırlar ve haklar Hı -hı. alanı çizilmiş durumdadır. Fakat e, olağanüstü hal ilan ettiğimiz zaman bir insanı örneğin 100 gün gözaltında tutup savcıyla da görüştürmeyip... Mahkemeye de sevk etmeyip bütün hı. o şeyi, olağan hukuk durumunun kendisini iptal etmiş oluyoruz. Yani bu hı hı. bazen kendisini uygulamada hukukun dışına çıkmak olarak gösteriyor. Hı hı. Yani olağanüstü hali ilan edilmemiş olduğu halde, daha doğrusu istisna hali ilan edilmemiş olduğu halde biz bu tür uygulamalara tanıklık edebiliyoruz. Evet. Ama olağanüstü hal durumunun kendisi. Dediğim gibi e, tan tanım şöyle Aslında e, bir müzik arası verebiliriz. Sen ne diyorsun? Hmm. Sonra da şeye dönelim. Mesela insan kendisine de istisna e, tutumunda bulunuyor mu? Böyle bir insan kendine, böyle bir kendi e, ne denir, beğendiğine e, bir istisna tutumunda davranışında bulunuyor bunu Bunu... Şey düşünelim mi? Ben önce bir müzik Dedim, evet. şey yapayım. Kafanda bir, bir soru değeri var mı? Bilmiyorum bu dediğimi. Şimdilik aslında Şimit'le Benjamin tartışmasını netleştirmek gerektiğini düşünüyorum. O ee, zaman ona dönelim. Ona dönelim. Tamam. Sonra Hı. belki tamam. ekstra bir şey yapabiliriz. Ee, gene konuğumun e, seçtiği bir müzik parçasıyla ilerleyeceğiz. Feyzullah Çınar'dan. Geldim şu aleme. Özümü Meydan'a. E, Geldim şu halime me, ıslah, edeyim. ıslah edeyim Özümü meydana Meydanda Meydanda gördüm Sonra sonradan, sonradan evet. diye. E, Feyzullahçılar m, Enteresan bir öyküye sahip Ankara Belediyesi'nde Çöpçülük görevini ifade eden m, Bir e, halk ozanı e, Ankara'da Kurtuluş Parkı'nı temizlerken 1983'te 26 Ekim 1983'te 45 yaşında kalp krizinden e, Ölüyor bu benim hem etkilendiğim bir hikaye. Dolayısıyla bunu da söylemiş olduk. Şimdi Fezullah Çınlar'dan geldim şu aleme, ıslah edeyim özümü meydana meydanda gördüm sonradan. Şu alimi islah edeyim, islah edeyim. Üzümü meydanda gördüm sonra, gördüm sonra. Zaman mahiyoku naid gönlüm. Sermayemden zarar Gördüm sonra Gördüm sonra Sermayemden zarar Kade, doldurdu işti, doldurdu izni. Sadık yarim diye dost yeminler içti, ikrar konuştu kalbiç. im Kara Kara yüzleri aman yüzleri yaraza yara madı tuzlar Ne dostuzlar iki din şucahilin söz Sözleri, aman sözleri durdukça kâr etti cana sonra. saniye kolm bir kar bir ça 12 kimam dergah ona giy dos Büyük şu milceni nideyim, aman nideyim İblis talip olmaz imiş, duyduk sonradan Tekrar günaydın. E, 94.9 Açık Radyo anlatıdaki hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun ve Barış'la birlikteyiz. E, konuğum e, Duraman Aydın. E, bilinç dışı e, istisna ve politika konusunda konuşmaya devam ediyoruz. E, kaldığımız yer <gülüyor> istisnanın ee, tartışılma süreciydi. Onu biraz daha genişletmek üzere e, Abdurrahman Aydın devam edecek. E, buyur Abdurrahman. Ee, şimdi dediğim gibi bir, bir olumlu örnek vardım ben şeyden. E, Amerika'da ilan edilmiş bir olağanüstü hal durumundan. Fakat bunun bir olumsuz örneğiydi de işte Hitler tarafından 1933'te Almanya'da ilan edilen olağanüstü hal 1945'e kadar sürmüş yani 12 yıl boyunca Almanya bilfiil bir olağanüstü hal rejimiyle yönetilmiş ve işte biliyorsunuz sonrasında Dünya Savaşı'nın son verdiği bir olağanüstü hal durumu. <gülüyor> Şimdi Schmitt'in perspektifinden baktığımız zaman biraz Schmidt'in ile de açıklanan bir şey bu yani ilahi şiddet dediğimiz şiddet hukuksal siyasal düzen içerisinde temsil edilebilir bir şey olarak görüyor Schmitt. E, bu tartışmada e, Benjamin'in şiddetin eleştirisi başlıktı. Hala e, çok fazla tartışılan, yorumlanan bir sürü başka türlü anlamlama imkanlarına da açık bir e, metinle e, söz, aldığına, e, söz aldığını görüyoruz. E, Benjamin ise e, bu egemen şiddetin kendisini bir tür e, ilahi şiddet e, olarak görmek yerine... E, Kurucu şiddetiyle koruyucu şiddet diyebileceğimiz e, yani yasa kurucu şiddeti hı hı. ve yasa koruyucu şiddet diyebileceğimiz e, şiddet biçimlerinden bahsediyor. Ve şöyle bir şey söylüyor da. E, yasa koyucu şiddet e, kökensel varlığını muhafaza etmeli e, ve yasa koyucu şiddet olarak oradaki e, kurucu niteliği asla göz ardı edilmemeli... E, çünkü eğer bu göz bunu göz ardı edersek aradaki ayrım kaybolmaya başlar ve yasa koruyucu şiddet dediğimiz şiddet biçimi kendisini sürekli yeniden yasa koyucu şiddet olarak e, açığa çıkarır. E, verdiği örnekte polis şiddeti aslında hani e, hmm. hayaletimsi bir şiddet biçimi olarak. E, böylelikle Benjamin aslında şunu söylüyordu yani polis şiddeti aracılığıyla kökendeki yasa koyucu şiddet e, olan durumun kendisinin içerisinde sürekli yeniden açığa çıkar. Hı -hı. Böylelikle hani Schmidt'in ilan edilmiş e, anayasal rejimin muhafazası adına anayasal rejimin korunması adına Bizzat rejimin kendisinin geçici bir süre askıya alınması olarak tarif ettiği durum e, Walter Benjamin'de başka bir perspektiften e, modern hukuk düzeninin kurucu paradigması olarak görülür Böylelikle e, Benjamin'e göre aslında istesna modern hukuk düzeninin içkin bir şeydir e, Hı -hı. Bundan kaçış yoktur yani bu aslında çok daha önce Engels'te de karşımıza çıkan bir şey. Yani işte çok e, kabaca şey dediği e, burcuva yasa koyar. E, fakat bu yasayı dan kendisini müstesna tutmak için elinden geleni de yapar. Hani e, onu delmenin işte sorumluluk almadan ya da cezai bir yaptırma uygulamadan e, ondan kaçmanın yollarını da hı hı. arar dediği şeyin e, siyasal teolojik bağlamda diyelim yeniden teori, teorize edilmesi e, bir bakıma da. Böylelikle işte Agamben de e, Benjamin'in izlerini takip ederek e, e, aslında işte ilan edilen, e, ilan edildiği için de anayasal rejimin geçici bir sürü askaya alındığı ama e, her şeyin yeniden normalleşeceği e, e, kabulünün de baştan orada bulunduğu biçimiyle bir olağanüstü hal kuramını reddedecektir şey, e, Agamben hı hı. E, ve Benjamin'in hattından isteyerek e, kamp, kamplara odaklanacaktır. Ee, ...kamplara odaklandığı zaman da... ...toplama kamplarından bahsediyorum... ...Nazi Almanya'sındaki... Hı hı. Ee, şöyle, ...şöyle bir manzarayla karşılaşacak... ...yani orada e, tutuklu bulunan insanların... E, ...her türlü... ...hukuksal statüden... E, ...yoksun bırakıldıkları... E, hı hı. ...ve kendilerine... ...her şeyin yapılabileceği insanlar durumunda oldukları... ...sonucuna varacak... E, ...böylelikle... ...egeman istisnanın... E, ...karşı ucundaki bir başka istisnai figürle... ...karşı karşıya bulacak kendisini... ...işte buna da homosaker diyecek... Hmm. kendisine her şeyin yapılabilir olduğu ee, ve işte hani şey çok kapaca ben öldürürüm kimseye de hesap vermem. Ee, işte e, ya da aslında bir tür böyle burada özneyi ergemen gibi düşünürsek istisna onun çalışma alanı gibi yani her türlü müdahaleye açık onun üzerinde sulaştırılmış birine. Müdahaleyi açık hale getirmiş biri gibi görünüyor yani evet. bir, bir, bir e, nesne haline geliyor. Artık insan hukukun içerisinde özneleşme ihtimalini kaybediyor. Egemen de onun üzerinde çok rahat müdahalelerde bulunabiliyor. Evet. Güzel, güzel enteresan bir şey. Peki biz bunu şeyde nasıl e, gündelik hayatta bütün bu istisna üzerine çalışmanı... Hangi hangi gündelik hayat ...tanıklığınla... hani niye istisna çalıştın? Anladım. İstisna nereden Hı -hı. sen aklına nereden başka şeylerde çalışabilirdin? E, özel mi oldu bilmiyorum ama hani ben, ben merak ettim bunu. E, muhtemelen dinleyicilerimiz Hı -hı. de merak etmiştir. Ya e, yani birincisi biz böyle bazı şeyleri çok Uzaksıllaştırmayı seviyoruz çünkü hı. onları kendimizden uzak koyduğumuz zaman onlardan çok kendimiz azadeymişiz ya da o ilişkide kendimizi müstesnaymışız gibi davranmayı severiz. Kolay da yani, zaten. Evet. <gülüyor> Fakat ya benim kaçamadığım bir şey oldu yani savaş bölgelerinden, çatışma bölgelerinden gelen çeşitli imajlar diyeyim. Hani videolar, fotoğraflar. Hani gazete, haberleri. ...gazete haberleri... ...dünyanın herinde şu an savaş oluyor... Evet. Ee, ...yıkılmış evler görüyoruz... ...sokak ortalarında cesetler görüyoruz... Evet. ...onlar bize uzakmış gibi... ...geliyor... ...diyor mu? E... Peki ama onlar nasıl bir değer... ...mesela görsel değerleri var değil mi? Mesela gazetede biz... ...gördüğümüz bir fotoğraf sonuçta... Yani... Bir, bir, ...bir temsil olarak... ...önümüze koyuyorlar... Hı -hı. ...ve temsil olarak önümüze koydukları anda da... ...bizi sürükledikleri duygu... ...bir tür dehşet duygusu... Peki sahnede gördüğümüz yani... ...fotoğrafın içini bir sahne gibi düşünürsek... ...yerde yatan ölü mesela... ...hiçbir tarafını oynatmayacakmış gibi... ...yani belki de daha ölmemiş... ...hiç onları düşünmüyor muyuz mesela... ...nasıl oluyor sen bunu biraz şeye de getirmek istiyorum... Çünkü ...sen bilinç dışı evet, arzu, bu... la, kan deyince... ...biraz oralarda bulaş, bulaş, buluşturalım diye... ...peki bu görsellik ne... ne niye, yapıl, ...niye görsel servis edilir yani... ...görsel... E, ...niye bir aracılık eder? Neye aracılık eder bu, niye, bu fotoğraf? Evet. Ya burada... E, ...hani Paul e, ...bir belirlemesine... ...başvurabilirim. E, çok çok böyle berrak bir şey... ...söylüyordu işte bu şey üzerine... E, Freud üzerine olan... Hı hı. ...metninde... E, ...bilinç dışı... ...bizimle konuşur. E, fakat, ne güzelmiş. Fakat... E, o kadar açıkta konuşmaz dediği bir şey vardı hani. E, tam bilinç dışını anlatmak için değil mi? <gülüyor> e, ve bizim bizim e, onu anlamanın, onu dinlemenin yollarını bulmamız gerekir e, gibi tabii. Işte Lacan da, Freud da, çok benzer <gülüyor> şeyler yaptılar. <gülüyor> e, ben biraz oradan hareketle hani bu e, gelen e, görsel öğelerin, gazete haberlerinin, bunların sunuluş biçiminin her şeyden önce çünkü. Çoğunlukla şöyle bir şey tanıklık ediyoruz, beyaz üstün bedenin siyah madun beden üzerindeki zaferini de belgeleyen resimler durumunda bunlar. Hmm, madun derken? Altta kalmış olan. Altta kalmış Hı -hı. olan evet. Ee, şimdi bu zafer belgeleme ediminin kendisinin e, görsellikle kurulan bir dili var. Yani Freud'un rüyaları yorumlamaya kalkışması gibi. Rüyalar, kabuslar, hı -hı. bir dehşet alısı. Evet. Değil mi? Ama bir, bir yandan da görsel şeylerdir rüyalar. Yani rüyalar. E, lingüistik şey kullanmazlar. Evet. Semboller var, şekiller var. Evet. Dilden daha çok şey hı -hı. var. Yani sesle ve işitsel olanla değil de. Gözde ve görsel malzemeyle kurulan Hı. bir dilin yapısını nasıl çözümleyebiliriz? Burada bir dil var mıdır gerçekten? Bariz renkler Hı. daha Hı. çok siyah beyazdır. İşte. O O dil, e, ya işitimsel olmayan dil e, nasıl çözümlenebilir, bize ne anlatır? Belki dilin öncülü gibi. Çünkü biraz ilkenlik de var ya, bu rüyalar aslında bir duygu ve düşüncenin aslında en ilkel e, yapılandırılmış yerleri. Hani evet, orada hı. belki dilin prokürsör kürsörleri diyebiliriz. Hani öncüleri gibi düşünebiliriz. Hı. Yani rükör izleyerek şey söyleyebilirim. Hı. Hani rüyalar e, işitimsel e, malzemeyle değil görsel malzemeyle konuşuyorlar. Hı hı. Hani, hı hı. E, i̇şte bu içinde yaşadığımız gösteri toplumunun her şeyi bir gösteriye dönüştürmesinde de e, böyle bir boyutun söz konusu Peki bunun dizayn edilmesinde karşısına... neden görsellik e, neden böyle servis ediliyor? Neden hani? Aslında bir taraftan şey yasaları da var. İşte ölmüş, işte insanları göstermeyin falan diye böyle. Hani böyle arada onlardı. Bir, bir orada da bir şey var değil mi böyle? Bir yapıyor bir yapmıyor gibi ya, bu gazete. Hı. Mesela basın ya da görsel şeyler. Aslında orada da böyle bir şeye, kaydeye böyle uyup uyumadığı konusunda da çok sıkı gündeme gelmiyor o. Öyle bir şey ya, konuşulabilir mi bilmiyorum. Ya bana kalırsa şey yani bunun e, işaret ettiği kritik bir dönüşüm var. Yani gemenlik e, biçiminde, e, iktidarın kendi biçiminde kritik bir dönüşüm var. Yani hmm. işte Mbembe, Homi Bapa gibi düşünürlere kulak verirsek onlar e, artık şey söylüyorlar yani e, Foucault'un bahsettiği anlamda yaşatırken, yaşatmaya uğraşırken ruhu ele geçirmeye dönük bir stratejiye sahip olan modern iktidar biçimi yerini artık yavaş yavaş ölüme hükmeden bir iktidar biçimine bırakmaya başladı. Yani 1900'lerin başında diyeyim yaşadığımız o kritik dönüşüm. Bugün ikinci bir kritik dönüşüm olarak yeniden karşımızda hmm. gibi geliyor bana. Peki yani böyle bizim tıpta şey vardır git göz grafisi çektir işte bilgisayar tomografi yap denir. böyle alınır o grafiler. Onlar da birer fotoğraf gibi düşünebilirsin. İşte orada bir kitle olduğunda insanın Aklı durur neredeyse böyle yani artık diyalektik düşünememeye başlar. Hı -hı. Ne oluyor bunun iyi huylu olma ihtimali yok. Birden şey oluruz dururuz ve ilkel şeylere savunuruz. Güvenliğim ne olacak ölüyor muyum kalıyorum muyum? Peki. Acaba bu servis edilme biçiminde böyle bir ee, böyle bir özne var mı? Ya bunları biraz korkutayım şu şeylerle falan. Ya bunun bu ee... savaş Hı -hı. fotoğraflarıyla işte Hı -hı. öldüreni. ...öleni bir göstereyim... ...zafer nedeni etmeyeni falan... Böyle ...bilinç dışı böyle şeyler... ...çenin çalışma alanında evet, mı hı, hı. bilmiyorum... ...yani evet ben e, bunun... ...dediğim gibi şey... ...Homi Bapa'nın Sömür e, ...sömürgeci... E, ...iktidarın icracıları ile ilgili... ...bence muhteşem bir saplaması vardı... ...şey diyordu... ...sömürgeci... E, ...anksiyetiktir diyordu... ...çünkü sürekli onay dışında koşar... E, hı hı. ...sürekli sömürgeleye kendisinin kimliğini... ...yeniden yeniden onaylatmak hı hı. ister... Ee, bu anksiyetik e, varoluş halinin bilinç dışı düzeyde kendisi de farkındadır hmm. dediği bir şey vardı. Yani ben bunların elbette belli açılardan belli bir sistematiğinin olduğunu düşünüyorum. Yani cenazeyle hmm. bu biçimde uğraşma işinin, hmm. ölüyü bu biçimde sunma işinin, hmm. hani yaşayanlara bir dehşet duygusu yaratmak... E, Görmenin çünkü şöyle bir etkisi var bir şeyi görüyorsak eğer o nesnemiz olarak karşımızda duruyordur. Bir ve... ikincileşiyor belki orada ee... düşünce ikincileşiyor. Tabii. Mi? Ya, bir de aslında işitimsel olan ile görsel olan arasındaki bir ayrıma da biraz bakmak gerekiyor orada. Çünkü dediğim gibi bir şeyle göz üzerinden görmek üzerinden bir ilişki kuruyorsam eğer o şey benim dışımdadır. Neredeyse mutlak denilebilecek bir özne nesne bölünmesi yaratır. ...ama e, herhangi bir şeyle kurduğum... ...işitimsel ilişki... E, ...bu kadar mutlak bir bölünme yaratmaz... ...konuşmak için birisini dinlemek zorundayımdır... E, ...ama görmek için gördüğüm şey... ...beni görmek zorunda değildir gibi... Hmm. ama ...artık bizim bir ikinci müzik parçası... ...zamanımız geldi... ...bunu sen bize anlatsana... ...zaten sen seçmiştin müzik parçalarını... ...bunu tanıtan hangi parçamız... ...dinleyecek... Bu, Güzide Ana'dan bir şiire ulaş... Güzide benim. Ana... Bestelide. Ana ne o. demek... <gülüyor> Ana. Ee, ana ya alevilikle ilgili bir şey tabii tabii çünkü ki. öyle hı -hı. mi ee, hı -hı. çok ama şey uzun uzun konu Tamam ama Ali, hı -hı. An, dede hı -hı. var ana var baba var değil mi ya Peki, ben zannediyorum, hı -hı. E, yani zannediyorum yani mutlak bir çözümlemem yok ama e, zannediyorum e, vakti zamanında ananın e, oturduğu bir Yar varırken cam toranlarında e, o yavaş yavaş yerini e, boşaltmış sonra da baba tarafından ele geçirebilir. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Yeni orada bir ana, şey olmuş. Anne kadre uğrum. hanlıktan hani baba herkiliye hmm. bir kaymayla ilgili bir şey hmm. olarak düşünülebilir o. Peki parçamızı e, Güzide Ana 18. Hmm. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış. Bu hmm. Yeniçeri Ocağının kapatıldığı işte eee Acıbektaş e, ...daha doğrusu Bektaş Ocakları'nın... E, ...Postişi'ni Acı Bektaş ciddi, Veli... Aha. ...öyle Hı -hı. ...sorunlarla karşılaştığı zamanlarda... Fazılah Çelebi'nin... E, ...yani Çelebi Fazılah Efendi'nin... E, ...İstanbul'la bir sürgünü var... E, e, ...ve Güzide e, Ana... Çelebi'nin kızı... Hı -hı. E, Dolayısıyla evet. ana zaten. O ana, da, evet, şey olduğu için. Ve bir 18. yüzyıl kadın şair olması bakımından. E, şair. Şair. Hmm. Çok çok çok iyi şiirler var. Hmm. Dişil bir duyarlılıkla e, o bektaşi nefesi e, bir dişil e, solukla e, hmm. nasıl, nasıl açığa çıkarın. Yani hepimizi böyle hizaya getiren diyeyim. Bu değiş bir, bir, bir mi? Böyle... Bunlara değiş mi deniyor? Değiş deniyor. Tamam. Ulaşöz Demir Bestesi. Hı hı. Dinleyeceğimiz şarkı. E, o zaman onu dinliyoruz. kul başa Programımızın sonuna geliyoruz. Ben ıı, Ahmet Balat Coşkun e, ve Barış Demirel. Konum Abdurrahman Aydın'la dışı dil, e, istisna ve politika konusunda ilerliyor programımız. E, artık şeye gelsek mi Abdurrahman? Çünkü sen istisna kavramını artık bilinç dışı arzu ve lakanla ilişkilendirerek konuşmaya başlamıştın. Bir miktar doktora tezinde hani bu, bu bizim bu programın karakteristiğini ortaya çıkaracak bölümleri de bize anlatsan. Şimdi ben doktora tezimi çalışmaya başladığım zaman aslında istisna teorisiyle çok... Uğraşıyordum. Ben yani çok çok böyle yoğun bir şekilde onun üzerine çalışıyordum. Ee, orada da... ne zaman çıkar yani yayınlanır? Zannediyorum iki üç hafta içerisinde e, matbaadan çıkmış olacak. Oh, hmm. O zaman ben yeniden tekrar ediyorum. Bibliotek Yayın Evi'nden Bilinç Dışı Dil ve Arzu Abdurrahman Aydın. Ee, bize çok güzel bir kitap hazırlıyor. İçinde Lacan'dan, psikanalizden ve sosyolojiden, felsefeden hareketle. Güzel bir e, kitabıyla bizi zenginleştirecek. Hı hı. E şimdi işte e, istisnayla uğraşırken şey fark ettim hani bir taraftan e, madun diyebileceğimiz ya da mağdur diyebileceğimiz e, istisna figür kendisine her şeyin yapılabilir olduğu bir figür e, inşa eden bunu üreten bir makine olarak düşünmek mümkün e, şey e, istisna paradigmasıyla oluşmuş bir siyasal makineyi. Fakat bir taraftan da şöyle bir soru belirdi bende... ...istisna dediğimiz şey son noktada bir ilişki alanı... ...yani kendisine her şeyin yapılabilir olduğu bir insan varsa orada... ...yani çoktan artık dehumanize edilmiş insan olmaktan çıkarılmış... ...insan dışılaştırılmış da olsa biri varsa orada... Hı hı. ...bunun diğer ucunda da biri var... ...bunun bir icracısı var, bir faili var... E, ve orada e, şöyle bir soru belirdi bende yani... E, ...istisnanın kendisini bu kadar merkeze alarak bakınca evet duruma açıklıyoruz... ...bir tür insan dışılaşma <gülüyor> işte şöyle böyle falan filan... E, ...ama e, icracının açısından baktığımız zaman çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Yani e, daha aynı oranda ciddi tabii aynı şey. Bu kuramını tabii iyi yapılandırmak için bir tür o aslında orada... Bu icracıya empati yapma gereği muhtemelen şeyden dolayı Daha sağlam bir kurama ulaşmak için karşı tarafında ne tür ihtiyaçlarla bir istisna yarattığını muhtemelen o yüzden bu konuyu... Mesela ya, çok emek gerektirmeyebilirdi. Hani tabii. Hani durumu bütün mantığıyla ve sistematiğiyle açığa koymak için. Fakat e, empati kurmak gibi değil. hani Hı -hı. Hani ee? şöyle işkenceciyle empati kurmak gibi bir şey <gülüyor> aklımdan geçmedi. Fakat şöyle bir soruyu sordum aslında. Çok basit bir soru. Hı hı. Ee, bu insanlar yani işte örneğin e, eşleriyle ilişkilerinde ya da ne bileyim sevgilileriyle ilişkilerinde, çocukları ile ilişkilerinde şurada burada. Hı hı. Çok düzgün insanlar olarak belirebiliyorlar. Fakat öyle bir alanın açığa çıkıyor ki o alanda e, kendi... E, Ahlaki sistemi açısından bile son derece gayri ahlaki bir şeyi hiçbir suçluluk duymadan nasıl yapabiliyor? Hı hı. Soru böyle bir soruydu. Ee, ve bu soruyu tabii şöyle yanıtlamayı tercih ettim. Ben e, istisna mekanı e, normal durumda makbul ve makul kabul edilemeyecek. Hatta yani sapık sapkın e, aşağılık bayağı bulunacak e, bir takım arzuların. E, ...makul, makbul ve geçerli olabilecek şeyler olarak... ...açığa çıkabilecekleri bir uzam yaratıyor. Hı hı. E, <gülüyor> ve e, tam bu noktada işte... Şey, e, ...Homi Bapa'nın... E, ...bir yazı kitabından küçük bir bölüm okumuştum... ...ötesadüfen. E, <gülüyor> hani sömürgecinin... ...aksiyetik varoluşu ile ilgili olarak... ...yani hı hı. şimdi bir yandan... E, ...evet bu arzuların açığa çıktığı bir uzam var... ...fakat e, bir yandan da... E, mutlak bir e, egemen şiddet uygulama biçimi var. E, bu mutlak egemen şiddeti uygularken de sürekli bir onay ve doğrulanma arayışı içerisinde bunun icracısı. Hani hmm. bunun bir örneğini e, bir videoda e, bir askerin ağzından e, size Türk'ün gücünü göstereceğiz e, biçiminde e, gördük biz. Hmm. E, şimdi e, hani buradaki anksiyete nasıl açığa çıkarılır işte O M'ın hattını izlersek her şeyden önce size Türk'ün gücünü göstereceğiz diyen bir kişi... ...bir itirafta bulunuyor aslında. O güne hmm. kadar Türk'ün gücünü gösterememiş durumda. Hmm. Yani Babanın anksiyete diye kastettiği şey tam olarak hmm. bu. Hani hmm. e, gösterememiş olduğu için e, anksiyetesini işte e, göstermek üzerine... E, ...yeniden kurgulamaya başlıyor. Hmm. E, fakat bir taraftan da e, bununla da yetinilmiyor. E, bunun kendisi gösteri toplumu diyeceğimiz toplumun içerisine bir videoyla işte bir görüntü ses aygıtıyla yeniden sokuluyor. Hmm. Şimdi tam bu noktada. Aslında biraz obsesif de bir şey yok. Tabii Çünkü yani. onaylanma ihtiyacı yani obsesyonda bir tür kaygı bozukluğu hastalıklarından biridir. Hastalığı demeyelim de insan kişilik özellikleri işte kimlik özellikleri gibi şimdi tutum ve davranışlar bazen böyle bir etnik grubun Bazen işte milliyetçiliğin de böyle bir kimliği olur. O kimliğin özelliklerinde de belki böyle e, gereksiz bir e, ne denir tedbirlilik. yine gereksiz bir takıntılı durum olabilir. Çünkü onaylanma isteği olmazsa kendini yeniden insan çek etmek zorunda kalıyor. Yani evet. kapattım mı kapatmadım mı açık bıraktım mı kapattı yani öldü mü bitti mi hani bütün bunlar önemli şeyler. Tabii, bir de bir şey daha <gülüyor> eklemem gerekiyor. Yani, Homi Bapa bunları söylerken bir taraftan da şey yapıyordu. Hmm, Postkolonyal teori diyebileceğimiz teori. Yani koloni sonrası. Yani, e, teori açısından e, Frans çok özel bir yere koyuyordu. Hmm. E, çünkü Frans Fanon'un e, hani biliyorsunuz cezalı bir psikiyatr o <gülüyor> da. Ee, ve sömürgeci e, Fransa'yla e, ilişkilerinde daha doğrusu yani şey e, sömürgeli biri olarak Fransa'ya e, bakışında e, bir kaymanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle Hı -hı. de e, şeyde siyah deri beyaz maskelerde. E, sömürgeyi e, ulus siyasetinin ekseninden ziyade arzu siyasetinin ekseninden okumaya dönük bir girişimde bulunur Fanon. E, tam girişimin kendisi çok anlamlıdır. Yoksa hani Fanon'un kuramı ...çok ciddi böyle... ...tutarlılık sergilenmez... Yani onun, şey, ...onun detayına girmeyelim isterseniz... ...evet zaten Hı -hı. programımızın... ...çok az bir zamanı var... Hı -hı. Ee, ...şeyi dinlersek eğer... ...3-4 dakikalık program... E, ...müzik yayınımız var... Ee, ...orada Albayrak... ...kardeşler kaldı... ...senin seçkinde müzik seçkinize... Ee, ...finalize edebiliriz... ...yavaş yavaş programımızı... ...yani sonlandırabiliriz... Tamam. Ben... ...sen toparlayabilirsin... ...istersen hani. Ee, ve babanın söylediği şey, e, fanon üzerinden söylediği şey aslında işte bu narcissizm siyaseti tabuisıyla e, bu tanınma arzusunun e, saplantılı bir biçim aldığı biçiminde e, ve böylelikle biz aslında e, hani Türk'ün gücünü göstereceğiz ifadesinde bir tür onayl arayışında e, ve mutlak bir boşluk içeren kapatılması mümkün olmayan bir boşluk içeren bir hı hı. E, e, takıntılı narsizm görüyoruz aslında Evet, evet, evet. <gülüyor> tam da öyle Böyle olunca da işte ben de Doktoratizmde işte e, Lakan çalışmaya ve Lakan üzerinden Eğer açılabilirsem ne buralara doğru ya. açılmaya Karar vermiştim Çok çok çok iyi bir iş yaptım Ben yani zaten bir miktar e, Şu an herkese açık gibi görünüyor Bunu e, istersen artık şey yap Kitap ol halinde olacağı için Oradan oraya bir şey koy da ...kitap da alsınlar hani, <gülüyor> hani... direkt sen biraz bedavaya getirmişsin gibi... ...çünkü ben oradan öyle okudum... ...ayrıca teşekkür ederim... <gülüyor> ee, ...bugün programımızı... E, ...Albayrak kardeşlerin... E, ...Ne Haldir parçasıyla... ...sonlandıracağız... Ee, ...Abdurrahman Aydın'a çok teşekkür ederiz... ...ta Adıyaman'dan kalktı geldi buraya... ...bizi kırmadı... ...çok güzel bir program oldu... Ee, ...o zaman... ...Ne Haldir parçasını... Alarak kardeşlerden din. Açılmadı